3. Özellik Davanın tebliği için kabilelerden emin bir yer ve himaye talebinde bulunmak Resulullah Aleyhisselam peygamberliğinden 3 sene sonra davayı açığa vurduğu andan itibaren devamlı olarak Arapların pazar ve panayırlarına gidiyor ve insanları Allah'a inanmaya davet ediyordu. La ilahe illallah deyin felah bulursunuz diyerek onları putlara tapmayı bırakmaya davet ediyordu. Ama bu senenin panayırında, peygamberliğin 10. yılı, durum öncekinden daha değişikti. El-Makrizi İmtâul Esma adlı kitabında şöyle diyor. Sonra Resulullah Aleyhisselam, panayır günlerinde kendini Arap kabilelerine tanıtarak onları İslam'a davet ediyordu. Bu kabileler, amiroğulları, Gassan, Fezaze oğulları, Murre oğulları, Hanif oğulları, Selim oğulları, Absoğulları, Nasroğulları, Salebe bin Akabe, Kinde, Kelb, Haris bin Kabe oğulları, Azre oğulları, Kays bin Hatim ve Ebu'l Hayser Enes bin Ebi Rafi, El Wakidi bu kabilelerin hepsinin haberlerini teker teker saymıştır. Rasulullah aleyhisselamın Kindeyle başlayıp onları İslam'a davet ettiği söylenir. Sonra Kelb, sonra Hanif oğulları, sonra da Amir oğullarını davet etmiştir. Onlara "İçinizden hangi adam beni kavmine götürüp Rabbimin risaletini tebliğ edene kadar beni koruyacak?" Kureyş "Rabbimin risaletini tebliğ etmekten beni men etti." diyordu. Amcası Ebu Leheb de arkasından insanlara "Onu dinlemeyin. O bir yalancıdır." diyordu. Bu davet Allah-u Teala'nın davetini tebliğ edebilmek için Arap kabilelerinden açıkça bir himaye talep etmek anlamına geliyordu. Bu davetten anlaşıldığına göre kabilenin Müslüman olması zaruri değildi. Matlub olan Allah-u Teala'nın davetini tebliğ edebilmek için lazım olan himayeyi temin edebilmekti. Önceki dönemde kendisini himaye edenlerin hepsi Müslüman olmamıştı. Hatta onların başlarında bulunan Ebu Talip bile bu yeni dine girmemişti. Peygamberliğin 11. yılında kendilerine İslam arz edilen ve nusret talep edilen kabileler şunlardı. Amir oğulları, Şeyban bin Salebe, Kelb oğulları, Hanife oğulları ve Kinde oğulları. Hanife oğullarının tepkisi diğerleri gibi kötü değildi. Kelb oğullarının da bir öbeği gelip, şüphesiz Allah babanızın ismini iyi kılmıştı deyip onu yadırgıyarak davasını kabul etmemişlerdi. Kinde oğulları da davetini kabul etmemişlerdi. Amir bin Saasaa oğullarıyla Şeyban bin Salebe oğulları ise bu makalenin ana temelini oluşturmaktadırlar. İbn İshak şöyle demiştir: Ve Rasulullah Aleyhisselam Amir bin Saasaa oğullarına gelip onları Allahü Teala'ya davet etti ve kendini onlara tanıttı. İçlerinden Beyhara bin Ferras denilen bir adam. ''Allah'ın adına yemin ederim ki bu genci yanıma alacak olsam onunla bütün Arapları elimin altına alırdım.'' dedi. Sonra Resulullah'a dönerek ''Bak eğer senin dinin üzerine sana biat edersek, sonra da sana karşı olanlara karşı Allah seni muzaffer ederse, senden sonra yönetim bize geçer mi?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam da ''Yönetim Allah'ın elindedir ve onu istediğine verir.'' dedi. ''Bunun üzerine adam, senin için Araplara karşı mücadele edeceğiz ve Allah seni muzaffer kıldığı zaman da yönetim bizden başkasına geçecek. Bizim senin davana ihtiyacımız yok.'' dedi ve onu reddettiler. İkinci buluşmada oğulları oğullarıylaydı. Kasım bin Sabit hadisin devamını şöyle getiriyor. Diyor ki, ''Sonra ağırbaşlı ve sakin bir meclise gittik. Ebu Bekir öne çıkarak selam verdi.'' Ali, Ebubekir her haberde önde gelirdi, demiştir. Sonra Ebubekir radıyallahu anh, "Bu kavim kimlerdendir?" diye sordu. "Şeyban bin Salebedendir," dediler. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselam'a dönerek, "Babam ve anam sana feda olsun ya Resulallah. Yemin ederim ki bunlar kavimlerinin en ileri gelen kişileri," dedi. Bunların içinde Maruk bin Amir Hani bin Kubeysa, Mesna bin Harise ve Numan bin Şerik vardı. Maruk yakışıklı ve konuşma yönünden hepsinden ileriydi. Göğüslerine kadar uzanan iki saç örgüsü vardı. Mecliste Ebu Bekir'e en yakın oturan oydu. Ebu Bekir, sayınız kaçtır diye sordu. Maruk, sayımız binin üzerindedir ve bin kişi de azınlıktan dolayı yenilmez dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Kuvvet ve üstünlük yönünden nasılsınız?'' diye sordu. Maruk da, ''Bizim üzerimize ciddi çalışmak ve güç sarf etmek düşer ve her kavminde bir haddi vardır.'' dedi. Ebu Bekir radıyallahu an ''Düşmanlarınızla aranızdaki savaş nasıldır?'' diye sordu. Maruk, ''Biz düşmanla karşı karşıya geldiğimizde çok kızgın oluruz ve kızdığımız zamanda savaşa girmemiz çok şiddetli olur. Biz, kısrakları çocuklarımıza, ve silahı kadınlarımızla beraber olmaya tercih ederiz. Zafer de Allah'tandır. Bazen lehimize, bazen de aleyhimize olur. Umarım ki sen Kureyşlilerin kardeşlerindensin, dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, size Allah'ın elçisinin haberi ulaştı mı? İşte o şu zattır, dedi. Maruk, onun böyle söylediği haberi bize ulaştı. Neye davet ediyorsun sen, ey Kureyşlilerin kardeşi? Dedi. Resulullah aleyhisselam ilerleyerek, ''Sizi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun birliğine ve ortağı olmadığına, benim de Allah'ın elçisi olduğuma inanmaya ve beni koruyup bana yardım etmenize davet ediyorum.'' Kureyş Allah'ın emrine karşı çıktı. Onun elçisini yalanladı ve batılı Hakk'a tercih etti. ''Şüphesiz Allah her şeyden müstahınidir ve bütün övgüler... Onadır, dedi. Maruk, başka neye davet ediyorsun ey Kureyşli kardeş, dedi. Resulullah Aleyhisselam da, De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığını söyleyeyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluktan ötürü çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. En'am 157, mealindeki ayeti okudu. Maruk, başka neye davet ediyorsun ey Kureyşlilerin kardeşi diye sordu. Resulullah Aleyhisselam da, Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir. Mahl 90. ayet, mealindeki ayeti okudu. Maruk, ey Kureyşlilerin kardeşi, Allah'ın adına yemin ederim ki, iyi ahlaka ve güzel amellere davet ettin. Seni yalanlayan ve sana karşı olan millet iftira ediyor, dedi. Ve sanki Hani bin Kubeysa'yı da sözüne katmak istercesine, ''Bu da büyüğümüz ve dinimizin önderi Hani bin Kubeysa'dır.'' dedi. Hani, ''Ey Kureyşlilerin kardeşi, söylediklerini dinledim. Benim görüşüm şudur ki, bizimle oturduğum bir celsede hemen dinimizi terk etmemiz ve senin dinine uymamızın başı ve sonu olmaz. Ve bu, benim görüşümün gevşekliğine, gelecek hakkında kısa görüşlü olduğuma işaret eder. Zillet daima aceleden gelir.'' ''Bizim arkamızda gıyabında anlaşma yapmayı hoş görmediğimiz bir kavim vardır. Fakat yine döner ve senin teklifini gözden geçiririz.'' dedi. Sonra söze Mesna bin Harise'yi katmak istermiş gibi, ''Bu da büyüğümüz ve savaş önderimiz Mesna bin Harise'dir.'' dedi. Mesna, ''Söylediklerini duydum ey Kureyşlilerin kardeşi. Cevabım da Hani bin Kubeysa'nın cevabıdır. Biz... Yemame ile Simabe'nin suları arasında oturmaktayız, dedi. Resulullah aleyhisselam, bu sular nedir, diye sordu. Mesna, Kisra'nın nehirleriyle Arapların suyudur. Kisra, nehirlerinden olanların günahları affedilmez ve özürleri kabul edilmez. Ama Arap sularından olanların günahları affolunur ve özürleri kabul olunur. Biz buraya Kisra ile anlaşma yaparak girdik. Burada, ''Ne yeni bir şey çıkaracağız, ne de yeni bir şey çıkaranları koruyacağız. Görüyorum ki senin bu durumun meliklerin hoşuna gitmez. Eğer seni barındırmamızı ve sana yardım etmemizi istersen, Arap sularının bu tarafından bunu yapabiliriz.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam da, ''Eğer açıkça doğruyu söylüyorsanız, kötü bir tepki göstermiş değilsiniz. Din Allah'ın dinidir ve onu her yönünden kuşatamayan ona yardımcı olamaz.'' Allah'ın onların topraklarını ve diyarlarını sizin elinize vereceğini ve onların kadınlarını size cariye yapacağını biliyor musunuz? Allah'ı tenzih ve takdis eder misiniz? dedi. Numan bin Şerik, Allah'ım bu sanadır dedi. Resulullah Aleyhisselam, Ey Peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve Allah'ın izniyle ona çağıran nurlandıran bir ışık olarak gönderdik. Ahzab 45-46 mealindeki ayeti okudu. Sonra peygamber kalkıp Ebu Bekir'in elini tutarak Ey Ebu Bekir! Ey Eba Hasan! Cahiliyede ahlakın delili, onun şereflendirdiği, Allah'ın onunla birbirlerinin korkusunu üzerlerinden attığı ve onunla aralarında anlaşmaya varıp sınırlar koydukları değerdir, Dedi. Ebu Bekir radıyallahu an Sonra Evs ve Hazrecin meclisine gittik ve yanlarından kalktığımızda hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. Hepsi de sadık ve sabırlıydılar, dedi. Allah'ın üzerimize olan bir nimeti de elimizde tamamlanmamış olan ittifaklarla ilgili rivayetlerin olmasıdır. Çünkü bu rivayetler siyasi ittifak ve anlaşmalarda bize helal olup olmayan şeyleri bilmemiz hakkında yol göstermektedirler. Eğer bu görüşmelerdeki aksaklıklar olmasaydı, kendisiyle bugünkü hareketimizin sınırlarını belirlediğimiz Peygamberimizin siyasi hareket sınırlarını öğrenemezdik. Amir bin Sasa oğulları ile yapılan ilk görüşmelere gelince, bu görüşmedeki aksaklığın bir tek sebebi vardı. O da Resulullah Aleyhisselam'ın, kendisinden sonra hükmün onlara geçmesi hakkında vaatte bulunmamasıydı. İşte bu durumdan dolayı Beyhara bin Ferraz Senin için Araplarla mücadele edeceğiz ve Allah seni muzaffer kıldığı zaman da yönetim bizden başkasına geçecek. Bizim senin davana ihtiyacımız yok diyerek Resulullah'ı barındırıp ona yardım etmeyi reddetmiştir. Resulullah atmış olduğu bu adımla bize İslami hareketin ne kadar zayıf durumda olursa olsun, Müslüman olmayanlarla batıl davalarını kabullenerek anlaşma yapmaya ve onların Allah'ın şeriatının dışında bir hükümle hükmetmelerinde haklı olduklarını kabullenmeye kesinlikle hiçbir yetkisi olmadığını göstermiştir. Allah'ın hükmü, veraset yoluyla bir kişiden diğerine geçen bir mülk değildir. Önemli olan O'nun hükmüyle hükmetmektir. Müslümanların bu durumu onaylamaları ve muvaffakat etmeleriyle sadece isimlerinin Müslüman olarak kalması arasındaki farkı çok iyi bilmemiz gerekir. Mesele, İslam'da özel yardımcılarına ve kuvvetlerine dayanan kişilerin hükmetmesi değildir. Mesele, Allah'ın kitabını tatbik edenlerin hükmetmesidir. İnsanlar, Allah'ın dinine girdikleri ve Allahü u Teala vaat ettiği zaferini gerçekleştirdiği zaman, müşrik grupların bir zamanlar davaya yardım edip destekledikleri gerekçesiyle, hüküm ve otoriteye musallat olmaya hakları yoktur. İslami hareket, uzun mücadele yolunda belirli bir süre için kendisiyle anlaşan ve kendisini destekleyen ve zafere ulaştığında da kendisine ortak olmayı veya yardımcı olmayı şart koşan devlet ve gruplara çoğu kez rastlamaktadır. Aynı anda bir yerde hem İslam'ın hem de cahiliyenin hükme ortak edilmesi İslami ölçülere göre merduttur. İslami hareketin zayıf kalma durumunda müşriklerin himayesini kabul etmesi mümkündür. Fakat bu düşmana kendi ismiyle hükmetme ve otorite sahibi olma hakkını vermesi ve düşmanın bu durumu kendi amellerini alet etmesi İslami ölçülere göre merduttur. Şeyban bin Salebe oğulları ile yapılan ikinci görüşmelerde nelere rastlıyoruz? Ebubekir radıyallahu anh, Şeyban oğullarının liderleriyle olduğunu anlayınca, görüşmelere başlamış ve onlara düşmandan, kuvvet ve üstünlükten, savaştan sormuş, bu insanların sadakatle cevap verdiklerini, sayılarının binin üstünde olduğunu, savaşa her zaman hazır olduklarını ve mert olduklarını anlamıştı. Mağruk, bu konuyla ilgili olarak, biz düşmanla karşı karşıya geldiğimizde çok kızgın oluruz ve kızdığımız zaman da savaşa girmemiz çok şiddetli olur. Biz, kısrakları çocuklarımıza, Silahı da kadınlarımızla beraber olmaya tercih ederiz. Zafer de Allah'tandır diyerek Kalminin bu özelliklerini belirtmiştir. Eğer Resulullah aleyhisselam emin bir yer arıyorsa işte onun aranacağı yer burasıydı. Kureyşliler Resulullah aleyhisselamın sığınmasını üzerlerine alsalar bile sayıları bini geçmiyordu. Bedir'de sayıları bine ulaşmıştı fakat görüşmeler yeni bir çerçevede yapılmaya başlanmıştı. Mağruk, sorulan sorulardan, soruları soran kişinin Allah'ın elçisi, Mekkeli ve Kureyşlilerin kardeşi olduğunu anlayacak kadar zeki ve kabiliyetliydi. Akıllı ve yetenekli olduğu için, Resulullah hakkında söylenen sihirbaz, şair, kahin gibi söylentileri bilmez görünmüş ve ona davası ve dini hakkında sorular yöneltmeye başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın, Maruk'a verdiği cevaplar da davet sanatı açısından çok önemlidir. Şüphesiz davetin ilk belirgin noktaları olması gerekirdi. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, O'nun birliğine ve ortağı olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum. İşte bu, İslam'la küfür arasındaki yol ayrımıydı. Kureyşliler on yıl boyunca bu kavrama karşı savaşmış ve bunu söylemeyi reddetmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam bu davetiyle kalmamış, Ebubekir Bekir radıyallahu anh'in sormuş olduğu soruların ve görüşmenin hedefini de belirlemişti. O da şuydu, ''Beni barındıracak ve bana yardım edeceksiniz.'' Şüphesiz burada kalmi olan Kureyş'e sığınmaksızın niçin onlardan sığınma talebinde bulunduğu hakkında akla birçok soru gelebilir. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın, ''Kureyş Allah'ın emrine karşı çıktı, onun elçisini yalanladı.'' ve batılı Hakk'a tercih etti. Şüphesiz Allah her şeyden müstahınidir ve bütün övgüler O'nadır, sözü de bu soruları ortadan kaldırmaktadır. Şüphesiz Maruk'un gönlü bu konuşmaya açılmış ve bu yeni dinin özelliklerini daha fazla öğrenmek için, ''Başka neye davet ediyorsun, ey Kureyşlilerin kardeşi?'' diye sorusunu tekrarlamıştı. Resulullah Aleyhisselam da, ''De ki, ''Gelin size Rabbinizin haram kıldığını söyleyeyim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluktan ötürü çocuklarınızı öldürmeyin.'' En'am suresi 151. ayet gibi ayetleri okuyarak çoğu zaman onlara ters düşmesine rağmen Arapların iftihar ettikleri ahlak ve izzet değerlerinden bahsetme yolunu seçmişti. Ortam siyasi görüşme ve anlaşmalar ortamıydı. Fakat asıl olan Allah'a davetti. Bir milleti İslam'a kazandırmak, davetine inanmadıkları halde Resulullah Aleyhisselam'ı himaye etmelerinden çok daha büyük bir işti. Maruk, bu davanın açıklanması için daha çok gayret göstermişti. Davanın fikri yapısı ve açıklığı hoşuna gitmiş ve yine başka neye davet ediyorsun ey Kureyşlilerin kardeşi diye sorusunu tekrarlamıştı. Resulullah Aleyhisselam da Yenilenen bu soru karşısında, bu sefer çok manidar, kısa ve öz bir ayeti seçmişti. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir. Nahl Suresi 90. Ayet Evet, bu görüşmelerde siyasi ve ahlaki değerlerin zirvesi sergilenmiştir. Maruk kendini tutamayıp, ey Kureyşlilerin kardeşi, Allah'ın adına yemin ederim ki iyi ahlaka ve güzel amellere davet ettin. Seni yalanlayan ve sana karşı olan millet iftira ediyor demiştir. Maruk Rasulullah aleyhisselam'ın sözlerini onaylamış, fakat kesin kararı verme gücüne sahip olmadığı için durumu büyükleri ve din adamları olan Hani bin Kubaysa'ya havale etmişti. Belki de Hani. İslam hakkında kesin bir karar almaya cüret edemezdi veya cahiliye dinine diğer dinlerden daha fazla inanıyordu. Onun için acele etmeyip hikmetle davranma bahanesiyle durumu erteledi ve ilk adım böylece hiçbir fayda sağlanamadan bitmiş oldu. Maruk bu tavır karşısında çok üzüldü. Hani ise sözü büyükleri ve savaş önderleri olan Mesna'ya havale etti. Şüphesiz Mesna konuşmasından anlaşıldığı üzere Peygamber aleyhisselamın tutumundan hayli etkilenmiş görünüyordu. Onun için sadece ihtisası olan konuda kesin bir karar vermeye çalışarak himaye hakkında geniş bir bilgi verdi ve sözünü ''Eğer seni barındırmamızı ve sana yardım etmemizi istersen Arap sularının bu tarafında bunu yapabiliriz.'' diyerek bitirdi. Bunu söylemeden önce de kralların bu davadan ve risaletten hoşlanmayacaklarını belirtti. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı ise gayet hikmetli, öz ve aynı zamanda açıktı. Eğer açıkça doğruyu söylüyorsanız kötü bir tepki göstermiş değilsiniz. Din Allah'ın dinidir ve onu her yönünden kuşatamayan kişi koruyamaz. Böylece ittifaka varılamadan görüşmeler bitmiş oldu. Çünkü Şeybanoğulları Araplar yönünden olan imkanlarına göre himaye teklif etmişlerdi. Ama Kisra'ya gelince kesinlikle olmazdı. Çünkü hiçbir yenilik çıkartmamak ve değişiklik yapanları korumamak üzere onunla anlaşmışlardı. Eğer Kisra bu durumu öğrenecek olsaydı belki de çok kızardı. Çünkü bu dava kralların hoşuna gitmeyecek bir davaydı. Belirli şartlara bağlı cüz'i himaye kast olunan hedefi gerçekleştiremezdi. Kisra, Resulullah Aleyhisselam'ın yakalanıp teslim edilmesini istese veya Resulullah'la ona tabi olanlara hücum etmek istese, Şeybanoğulları Kisra'ya karşı bir savaşa girmeyeceklerdi. Bunun için görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Resulullah, Şeybanoğullarının kalplerini kazanmak isteyerek Allah'ın zafer vaat ettiğini, Allah'a ve O'nun elçisine inanıp O'nu tenzih ettikleri takdirde müşriklerin yerine onların yeryüzüne varis olacaklarını söyledi. İşte bu uzak ve tek olan hedef, gelecek görüşmeler için açık bir kapı bırakmıştır. Resulullah Aleyhisselam, Allah'ın onların topraklarını ve diyarlarını sizin elinize vereceğini ve onların kadınlarını size cariye yapacağını biliyor musunuz? Allah'ı tenzih ve takdis eder misiniz? diyor. Numan bin Şerik'te, ''Allah'ım bu sanadır.'' diyor. Siyasi anlaşmalarda asıl gaye düşmana karşı bir başarı elde etmek olduğu zaman veya daha özel bir tabirle amacın vesileyi meşru kılması ölçü olarak alındığı zaman bu gibi teferruatların üzerinde durmak siyasi olarak ahmaklık kabul edilir. Ama asıl amaç davanın ve inancın üstün gelmesi olduğu zaman küçük bir bölümden vazgeçmek, bütün davadan vazgeçmek anlamına gelir.''